Bu kardeşimiz 6 ay yazlıkta, 6 ayda kendi aslen ikamet ettikleri yerde oturuyorlar. Bu kardeşimizin seferilikle ilgili gittikleri bölgede, yani yaz tatili için yazlık olarak gittikleri bölgede seferi hükmünde olur mu? Bir insanın yazlık evi de varsa, bu insan yazlık evine gittiği esnada, yine asli vatanına gitmiş olur. Bir insanın iki tane asli vatanı olabilir. Ee, bir, sürekli oturduğu yer onun asli vatanıdır. İki, şayet yazlık gibi bir yazlığı varsa orada onun asli vatanıdır. Yani tekrar ediyorum bir insanın bir, bir tek asli vatanı olur diye bir kural yoktur. Bir insanın iki ya da üç tane bile asli vatanı olabilir. Yani diyelim ki Başka bir yerde de onun evi vardır. Yani kendine ait bir evi vardır. E, Anahtarıyla kapısı çevirdiği zaman içeri girebilir. Kendine aittir. Bu evlerden hangisine gittiği zaman asli vatanına gitmiş olur. Yol esnasında efendim sefer müddetinde ise yani 90 kilometreden fazla ise yol esnasında sadece namazlarını seferi olarak kılar. Ama yazlığına gittiği zaman da Namazlarını tam olarak kılmaya başlar. Hocam bu noktada doğduğumuz şehirle alakalı da mesela örneğin şu anda büyük şehirlerimize göç var. Diğer e, küçük şehirlerde tekrar tatil döneminde oraya dönüldüğü zaman seferi olmuş olmuyoruz o zaman. Şimdi e, insanlar diyelim ki, yani Ankara'ya örnek verecek olursak, bu Ankara'ya yerleşmiş. Eşi, çoluk, çocuğu hepsi buraya yerleşmiş efendim ve burada yerleşmeyi niyet etmiş, burada kalmayı niyet etmiş. Yani asli vatanla buraya e, bir nevi taşımış, buraya asli vatan edinmiş diyelim. Bu kimsenin şayet köyünde evini falan satmamışsa, evi, köyünde de evi hala mevcutsa, duruyorsa... Kendisi köyüne gittiği zaman yine asli vatanına gitmiş olur ve orada da namazlarını tam olarak kılar. Ama evini satmış yani kendi köyü bile olsa evini satmış, köyüyle bir irtibatı kalmamış ise başka bir yere vatan edinmiş ve orayı asli vatana çevirmişse artık onun asli vatanı bu ikinci yerdir. E, köyünde evi olmadığı için, sattığı için ya da yıkılmıştır diyelim ki ya da satmıştır. Orada kalabileceği bir yer olmadığı için oraya gittiği zaman dolayısıyla nerede kalacaktır? Akrabalarının yanında kalacaktır, misafir olacaktır, kayınpederinin yanında kalacaktır, kayınvalidesinin yanında ya da akrabalarının yanında kalacaktır. Kendi doğduğu köy bile olsa oradan tamamen irtibatını kopardığı için orası onun asli vatanı olmaktan çıkmıştır.